Allahu bilahe min ash-shaitan ar-rajim bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahhi Rabbi al-alamin. Ve salat ve salamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sabbih. Ve man çar ala nehjih ve man itbahe bi hissan la yumdin. Rabbı şırpli cıdı ve min Allahumma ﷺ, ﷺ bize ne öğrettiğini, ne öğretmediğini bize anlat. Allahumma ﷺ, ne olduğunu anlatmaya gayret ettik. Şeyh Muhammed ﷺ, ﷺ bize İslam öğrettiğini, ne iki bize özetlemişti. ne İki iştir demişti. İki esastır, iki asıldır demişti. Özet olarak hatırlatacağım inşallah. Birincisi el-inzaru an şirki şirkten sakındırmak. Ve't-taghridu <tüksüzü> fi bunda katı olmak. Ve'l-muhadatu <tüksüzü> fihi bunun için düşmanlık yapmak. Ee, bunun için düşmanlık yapmak ve bu şirki işlerini tekfir etmek. İkinci iş. Birinci iş ise Allah'a tevhid üzere ibadet edip ona ibadette hiçbir şey ortak koşmamak, tevhid için dost olmak, buna teşvik edip bu tevhidi terk edeni tekfir etmek. Bu iki esas İslam dininin aslıydı. Allah nasip ederse bugün bu asla, bu esasa ki sözünün nihayetinde, sözünün sonunda şunu söyleyecek. Muhalifleri zikrettikten sonra bunların hepsi Resullerin getirdiği ortak din olan tevhid dinine muhalefet etmişlerdir diyecek. Yani Resullerin getirdiği ortak din ki o kimsenin özürünün, kimsenin bahanesinin, kimsenin bir tevhidinin ve yorumunun var olmadığı, meselelerin güneş kadar açık olduğu meseledir. Diyor ki Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab Rahimeullah, والمخالف fi ذلك bu bahsettiğimiz dinin aslında muhalif olanlar anvaun birçok çeşittir. Birçok çeşittir. Fa'şedduhum muhalafatan men khalafa fi'l-cem'i en büyük muhalif bütün hepsine muhalefet eden adamdır. Şimdi insan vardır. İnsanlar böyledir kardeşler. Dinin bir kısmına iman ederler, bir bir kısmına küfür ederler. Biri dinin bir kulpundan tutmuştur, diğeri başka bir kulpundan tutmuştur. Oysa ki Allah Azze ve Celle müminlere toplu bir şekilde Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp bir kısmıyla amel edip bir kısmıyla amel etmeyi terk etmeyi yasaklamıştır. Dolayısıyla en şiddetli peygamberlerin getirdiği davete muhalefet eden müşrik, en şiddetli peygamberlerin getirdiği yola muhalefet eden kafir, bütün dinin emrettiği bu aslı ve esası terk eden kimsedir. Şeyh Abdurrahman İbn Hasan Ali Şeyh bu söze şerh düşerken diyor ki: "Fekabile şirke vayta dinen." Yani bu hepsine muhalefet eden kimseler onlar şu kimselerdir ki şirki kabul etmişler. Ama şirki kabul etmişler derken şirk şırktır dememişler. Yani bu adamlar şirki İslam zannetmişler. Şirki din edinmişler. Wa ataqadahu dinen ona din olarak itikat edip inanmışlar ve o şirkin zıttı olan Peygamberlerin emrettiği şey olan tevhidi inkar etmişler. Bu inkar tevhide tevhidi inkar etmişler. Wa ataqadahu Allah'ın gönderdiği hak din olan Allah'ın gönderdiği Hakikat olan tevhid dinini batıl zannetmişler. Bugün birçoklarının zannettiği gibi. Bugün hak olan tevhid dinini anlattığınız zaman insanlar ne zannediyorlar? Yeni bir din getirdiniz zannediyorlar. Oysa ki bu dinin aslı, asıllı bozan onlar, değiştiren onlar, onlara siz değiştirdiniz, aslı bozdunuz dediğinizde onlar size karşı çıkıyorlar. Yeni bir din getirdiğinizi zannediyorlar. Oysa ki siz peygamberin çağırdığı şeye çağırıyorsunuz. Bu tıpkı adama tokat atıyorsunuz. Ondan sonra da bir tokatta adam size çakıyor. Vay efendim sen bana tokat attığın için bu kavga sebebidir demeye benziyor. Bu ahlaksızlığa benziyor. Oysa ki adama ilk tokat atan sensin. Baş kavgayı başlatan sensin. Adamın da kısas hakkı var. O da kısas hakkı gereği bir tane sana vurmuş. Şimdi dini tahrif ediyorlar. Dini tahrif edince diyoruz ki bak dini tahrif ettiniz, değiştirdiniz. Bu peygamberin getirdiği, peygamberlerin anlattığı din değil. Bu İslam değil, bu tevhid değil dediğinizde diyorlar ki sen yeni bir din getirdin. Oysa ki yeniliği başlatan biz değiliz. Yeniliği başlatan onlar. Biz onların yenilikle beraber dine soktukları tahrifleri temizlemeye çalışıyoruz. O yüzden sahih senetli bir hadiste daha önce de belki defalarla söyledim. Allah azze ve celle subhanahu wa taala insanların bu hasletini bildiği için, insanların bu kötü ahlakını bildiği için o kötü ahlak ne? Zamanın her şeyi dejenere etmesi. Bu bir kanun. Çocuk yaşlanır, koca yaşlı bir adam veya kadın olur. Eşya zamanla yaşlanır, eskir. Önceki güzelliği, alıcılığı yok olur, gider. Kainatta en fazla zamana karşı koyabilen madde baldır. En uzun zaman bozulmadan, tahrif olmadan durabilecek madde baldır gıdalar arasında mesela. Gıdaların çoğu zamanla çürür, eskir, bozulur, yok olur, gider. Allah'ın kanunu gereği zamanın üzerine geçtiği her şey yok olur. Zamanın üzerine geçtiği her şey bozulur. Allah bu kanunu koyduğu için, Dinin üzerinden de zaman geçtiği için. Şimdi şey dediğiniz zaman onun içine din de girer. Şey genel bir kelime. Her şey içerisine girer. Din de üzerinden zaman geçince insanlar tarafından bozulmaya çalışıldığı, tahrif edilip çürütülmeye çalışıldığı için sahih bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala her yüz yılda bir her yüz yılda bir bir müceddit gönderir. Arapça müceddit, ceddede kelimesinden gelir. Ceddede yenilemek demektir. Müceddit de yenileyen demektir. Yani her yüzyılda bir Allah'ın insanlar tarafından bozulmaya çalışılan dinini şirkten ve bidattan hurafelerden temizleyen Rabbani alimler, Rabbani davetçiler Allah Te'ala gönderir. Ve onlar bu tahrif edilmeye çalışılan dini İlk aslına bozulmamış temiz aslına döndürürler. O yüzden bu bütün tevhidin asıllarına esaslarına dinin aslına bütün çeşitlerde muhalefet eden ve muhalefetinde peygamberlere yaptığı muhalefette en şiddet katı olan kimseler şirki din edinip İslam'ı batıl olduğuna itikat eden tevhidi inkar eden insanlardır ki bu söze şimdi dikkat. كَمَا halül aktar. Çoğunluğun halin oldukları şey gibi diyor. Yani bugün çoğunluk bu batılın içerisinde. Onlar şirki İslam zannedip din edilmişler. İslam'ı da batıl zannedip inkar etmişler cehaletleriyle farkında olmadan. Ve sebebuhu yani bu çok açık batıllarının ve sapıklıklarının bu çok açık saptırmacalarının sebebi ve sebebuhu. اَلْجَهْلُ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ مِنْ مَعْرِفَةِ الْتَوْحِدِ Bu tevhidi bilmek noktasında kitap ve sünnetin delillerinden cahil olmalarından kaynaklanmıştır. Kitap ve sünnetin delillerini bilmek noktasındaki cehaletlerinden kaynaklanmıştır. وَمَا يُنَافِهِ şirki الشِّرْكِ وَالْتَنْدِيدِ O tevhidin nefiyeden, yok eden, iptal eden şirki, ve Allah'a ortak kılmayı bilmediklerinden dolayı. Bakın Ömer radıyallahu anhu diyor ki, Cahiliyeyi bilmeyenler İslam'a girerseler, İslam halka halka kopmaya başlar. Cahiliyeyi bilmeyenler İslam'a girerseler. Nedir cahiliye? Şirktir. Sahabe, İslam'dan önceki hayatını cahiliye diye isimlendiriyordular. Allah ayeti kerimede, وَلَا تَبَرُّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلْ cahiliye diyor. Şirk zamanında, cahiliye zamanında olduğu gibi ey kadınlar açılıp saçılıp sokağa dökülmeyin. Allah azze ve celle İslam'dan, vahiden, tevhidden öncesini cahiliye diye isimlendiriyor. Ki cahiliye dediğim gibi eşittir şirk hayatıdır. Cahiliye eşittir şirk üzere yaşamaktır. Burada insanların cahiliyeden cahiliyeden ilimsiz kalmaları Cahiliyenin ne olduğunu bilmemeleri neyi doğuracaktır? İslam'ın hakikatini bilmemelerini, İslam'ın hakikatinden kendilerinin cahil kalmasına sebep olacak. Adam şirkin ne olduğunu bilmeyecek, la ilahe illallah diyecek, zannedecek ki Müslüman oldu. Kendi ne kadar şir şirki, küfrü, batılı varsa İslam dinine sokmaya getirecek. Tıpkı bizim dedelerimiz Türklerin yaptığı gibi. Hani diyorlar Talas Savaşı ile Türkler Müslüman olmuş... Onlar tarihin yalanları, zırvaları yani. Talas savaşında o zaman İslam devleti Türklere karşı kılıçla galip gelmiş. E bir anda koca bir toplum binlerce adam İslam'a girmiş. Ne kadar basit. O kadar anlattık anlamadılar. Bir gecede kılıçla Müslüman. Öyle bir şey yok yani. Mümkünatı yok. Dini bir gecede talim etmelerinin, dini bir gecede öğrenmelerinin mümkünatı yok. Kılıca boyun eğmişler. Müslüman olduk demişler. La ilahe illallah demişler. Sonra ne kadar Şaman dininden bidat, hurafe, sapıklık varsa İslam'a sokmaya kalkmışlar. Yani yeryüzündeki şöyle coğrafyalara bir baktığınız zaman özellikle ameller konusundaki bidatlar Türkiye'de olduğu kadar yeryüzünün başka yerinde yoktur yani. Hatta Türkiye belki ihraç ediyordur. Türkiye'den ithalat yapılıyordur bu konuda yani. Bugün Fetullah Gülen'in bütün dünyaya bir sapıklığı ithal ettiği gibi mesela. İhracat yapıyorlar. Diğer devletler ithalat yapıp onlardan küfrü götürüyor. Bugün bütün Arap dünyası Türkiye'yi model alarak, örnek alarak diyorlar ki biz Türkiye gibi bir demokrasi istiyoruz diyorlar. İfade özgürlüğün olduğu, herkesin insanca yaşadığı, herkesin hakkının olduğu. Bak Türkler tarihten bu yana bütün dünyaya şirki bidatı servis eden Şirki bidatı anlatan hep bizim kavmimiz olmuş. Allah ıslah etsin. Allah olsun, Allah bu kavmin içerisinden nice tevhid ehli insanlar çıkarmış. Bir tanesi İmam Bukhari. Özbekistan'dan Bukhara kentinden ki Özbekler de aslında Türktür. Hepsi Türk kavmi olarak geçerler. Allah Azze ve Celle Türkler arasından böyle çok güzel insanlar da çıkarmış. Tevhid sahibi, sünnet sahibi, ilim irfan sahibi. Yalnız insanlar dine girerken cahiliyeyi tanımadan girdikleri için İslam'ın kıymetini bilmemişler. Şimdi düşünün bir Ömer, bir Ebu Bekir, bir Talha bin Ubeydullah buna benzer sahabenin büyükleri. Bunlar Mekke'de 13-15 sene, 15 sene şirki öğrenip ondan beri oldukları için, tevhide davet ettikleri için işkence görecekler, baskı görecekler, zulüm görecekler. Dayatmalar görecekler, bütün zorluklarla karşı karşıya kalacaklar ama dinlerinden asla ve asla taviz vermeyecekler. Onlar güç olacaklar, devlet olacaklar, para ve güç her yerden onlara akacak. Onlardan sonra da böyle yeni bitme çocuklar gelecek. Ne bilir cahiliye nedir, ne bilir tevhid nedir? Sonra onlar koltuklara oturacaklar da nimetlerle şımaracaklar. Allah'a nankörlük edecekler. Zaten tarih hep tekerürden ibarettir. Ne zamanki sahabe dünyadan uzak oldular, ne zamanki Allah onlara malın kapılarını açmadı, ne zamanki Allah Celle Celaluhu onları zayıf kıldı, onlar dinlerine yapıştılar, onlar Rablerine ibadet ettiler, ona sırtlarını dayadılar, ona tevekkül ettiler. Ne zaman mal geldi? Birbirlerine düşüp savaştılar. Allah Resulü'nün dediği gibi, bir gün cuma hutbesi verirken Bahreyn'e gönderdiği bir seriye Bahreyn'den ganimet mallarıyla geri dönünce insanlar bakın o kadar aç ve fakirler peygamber hutbe veriyorken cuma günü cuma namazında cumayı terk edip ganimete koşuyorlar. Ve Resulullah diyor ki Aleyhisselatu vesselam eğer bu kırk kişi burada kalmasa idi Medine'ye alev Yut, yutacaktı diyor. Alev alacaktı. Ve o gün gene Nebi Sallallahu diyor ki bugün artık son gündür. Zorlukla, belayla, imtihanla denendiğiniz artık son gündür. Bundan sonra Allah Azze ve Celle size bolluk verecektir. Bundan sonra Allah Azze ve Celle size rahatlık verecektir. Darlıkla imtihanı geçtiniz ama bollukla imtihanı geçecek misiniz? Bunun için siz, sizin üzerinize korkuyorum diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Beni tekim korktuğu gibi de oldu. Ne zaman ki Müslümanlar mala tam, tam, yani mala sahip olmaya başladılar, dünya onlara gelmeye başladı. O zaman ne yaptılar? Birbirlerine düştüler. Ömer'in dediği gibi. Ne zaman ki Bethül Malın hazineleri, kasaları, paralar, altınlar, Kısraların hazineleri, Rumların hazineleri dolduğu zaman Ömer dedi ki: Vallahi şu gördüğünüz şeyler hiçbir kavmin arasına girmesin ki, onun arasında haset ve düşmanlıktan başka hiçbir şey yayılmamıştır. İster bunlar kafir kavim olsun, ister bunlar Müslüman kavim olsun. Şu şeyler, yani işaret ettiği Beytülmal'a gelen ganimetler, bunlar hiçbir kavmin arasına girmesin ki, haset ve düşmanlık o kavmin arasında yayılmıştır. Bu insanın tabiatında olan bir şey. O yüzden, Bollukla imtihanı ne yapamadı insanoğlu? Geçemediler. Cahiliyeyi bilmeyen insanlar şimdi o sıkıntıyı çekmeyen yani cahiliye ki sıkıntı dönemidir. Dert dönemidir. imtihan dönemidir. Sabır günleridir. Onu görmeyen, yaşamayan, tatmayan, bilmeyen bir insan tevhidin kıymetini bilmez. Tevhidi anlamaz. İslam'ı idrak edip fehmedemez Şeyh bunu kastediyor. Bunun sebebi diyor şirki din edinip tevhidi Düşman kabul etmeleri, tevhidten uzak durmaları, kitap ve sünnetin ilmini terk edip birincisi tevhid ilmi, ikincisi de onu bozan unsur olan şirki anlamamaları, şirki bilmemeleri, şirki tanımamalarındandır. Her şey zıttıyla bilinir. Her şey zıttıyla bilinir. Tevhidi bozan şirkse insan şirki talim ettiği zaman Tevhidi otomatik olarak tahakkuk etmiştir. Yani şirki öğrendiği ve ondan beri olduğunda zaten tevhid kendiliğinden ne yapmıştır? Tahakkuk etmiştir kardeşler. <gülüyor> وَاتِّبَعُ الْأَهْوَائِ وَمَا عَلَيْهِ الْأَبَى Onların bu sapıklığının sebeplerinden bir başkası da hevaya tabi olup babalarının üzerinde olduğu yola uymalarıdır. Şimdi genelde Müslümanlar bu gibi ifadeleri hep müşriklere vururlar müşrikler ne derler bel vacetna aba ana كذلك يفعلون biz babalarımızı böyle yaparken bulduk şeklindeki ifadelerin müşriklere ait olduğunu müşriklerin şirklerinde babalarını taklit ettiğini söylerler yalnız burada heva'ya tabi olmak babaların yolunu takip etmek sadece müşriklere has bir mevzu değildir kendini İslam'a nispet eden İslam ehliinden olup da Bidatlara bulaşan bidat ehli insanlar da hevalarına tabi olmuşlardır. Neyle? Cehaletle beraber. İslam'da sonradan ortaya çıkan sahabeden sonra mutezile, hariciler, cehmiler, kaderiler, rafiziler gibi sapık bidat taifeler, şiiler gibi sapık taifeler bunların her biri neyle türemiştir? Gene cehaletle hevayla türemiştir. Ve onlar da babalarını körü körüne taklit etmişlerdir. Bidat öyle bir pisliktir ki akılları başlardan alır. İnsan ne söylediğini anlamaz hale gelir. Yağzı Ke Kehâli men qablehum min emthâlihim min âdâir rusûlî Bu vasfettiği şey diyor dedemin. Dedem Şeyh Muhammed bin Abdü'ab'ın bu vasfettiği şey. Bu anlattığı insanlar bizden önceki Resullerin düşmanlarının misalleridir diyor. Allah Celle Celalü ayeti kerimede diyor ki ve kezalike caalnâ likulli nebiyyen aduwwa lişşeyâtînil insi vel cinni. İşte biz bu şekilde işte biz bu şekilde her peygambere ins'ten ve cin'den düşmanlar kılmışızdır. Kim tevhidi ikame ediyorsa iyi bilsin ki kim buna davet ediyorsa düşman olmazsa olmazdır onun için. Hem din yaşayıp da benim düşmanım olmasın ne şiş yansın ne kebap mantığıyla insan cennete değil cehenneme gider. Ve bu mantıkla bu metotla bu felsefeyle hakka değil batıla çağıran bir insan olur. Kim hakkı anlatıyor kim hakkı yaşıyorsa iyi bilsin ki Allah azze ve celle ona ister ve cinden düşmanlar gönderecek. Ta ki kulunun sadakatini ölçmek için. Ta ki kulunun Allah'a iman ettim sözündeki sıdkını ortaya koyabilmek için. فَرَمَوْ اَحْلَةْ تَوْح۪يدِ ve وَالْزُّورِ ve وَالْفُجُورِ Bu düşmanlar, bu dinin aslına muhalefet eden bu müşrikler, onlar ne yaptılar? Ehli tevhide, tevhid sahiplerine yalan, iftira, fucur ve buna benzer hak etmedikleri, Onlara ait olmayan sıfatları onlara ne yaptılar verdiler. Ve hüccetuhum bu düşmanlığı yaparken, bu iftiraları, bu kınamaları onların üzerine atarken ki delilleri ve hüccetleri de yalnız ve yalnızca neydi? Belvucet nabe ana kederike yfalion. Bilakis biz babalarımızı böyle yapıyorken bulduk ifadesiydi. Bu da şuara suresi 74. ayeti kerimedir. Vaha da ne o minen nesi? İşte insanların bu çeşitli peygamberlerin getirdiği davete muhalefet eden vellezî <gülüyor> ba'dahu katnâqadû mâ İhlas kelimesinin delalet ettiği şeyi bozan kimselerdir. İhlas kelimesi nedir? Çokları zanneder ki ihlas kafayı eğmek, az konuşmak, az uyumak, çok oruç tutup Böyle ahlakın emrettiği fazilet olan şeylerle iştigal etmektir. Evet bu ihlastır. Ama burada kastedilen bu değildir. Çünkü nice müşrik vardır yanında gece namazı vardır. Nice müşrik vardır yanında salih ibadetler vardır. Mekan müşrikine müşrikîn yehmuru Allah mesela. O Allah'ın evlerini müşriklerin imar etmeleri onlara yakışmaz. Bunlar müşrikler ama mescit imar ediyorlar. İhlasdan kasıt İhlasdan kasıt, büyük şirki terk etmektir. O da ihlas kelimesidir. Nasıl ki şirk ikiye ayrılırsa, büyük şirk, küçük şirk, aynı şekilde ihlas ikiye ayrılır, büyük ihlas, küçük ihlas. Yani büyük ihlastan irade edilen, büyük şirki terk edip tevhidi gerçekleştirmektir. Küçük ihlas da bu tevhidin kemaliyetidir. Yani gösteriş, riya, desinler gibi sebepler için değil de, Sadece Allah'ın rızasını gözeterek, Allah'ın rızasını göz önüne alarak amel etmektir kardeşler. Ve ma vudi'at lehu ve ma min ed-din ellezî yakbalu Allahu Allah'ın yalnızca kabul edeceği dini ve o dinin kapsadığı şeyleri bilmediğindendir. Onları yerine getirmediğindendir. Ve dinul dînul İslâm ellezî bâsallahu bihi cemî'enbiyâihi ve rusulihî. Allah bütün peygamberlerine ve elçilerine bu dini göndermiştir. وَاتَّفَقَتْ davatuhum عَلَيْهِ Onların hepsinin daveti bu konuda ittifak etmiştir. كَمَا لَا يَخْفَى فِي مَا قَصَّ اللّٰهُ Allah kitabında birçok yerde bunu defalarla zikretmiştir. Şimdi dedesinin sözlerine devam ediyor. Şeyh Muhammed bin rahimullah dedi ki bu birinci sınıftı. Saydığı İslam'ın aslında iki esasa muhalefet eden, ki muhalefetinde en şiddet olan bu iki aslın tamamını terk eden adam. Şimdi ikinci bir kafir var, ikinci bir müşrik var. O da وَمِنَ النَّاسِ insanlardan öyleleri var ki men عَبَدَ اللّٰهَ Adam sadece Allah ibadet ediyor. Kabre dua etmiyor, kabre kurban kesmiyor, hükmü Allah'tan başkasına vermiyor. Yani şirk diye bildiğimiz ibadetin bir çeşidini Allah'tan başkasına sarf etmek olan bir fiili gerçekleştirmiyor adam yalnızca Allah ibadet ediyor walem yun kiru şirke ama bir problemi var adam şirki inkar etmiyor şirki reddetmiyor ona düşmanlık etmiyor ona buuz etmiyor ben yapmam yapana bir şey deme. bu mantıkla bu zihniyetle walem yu adi ehlehu şirkin yapıcıları olan şirkin ehli olan müşriklere de ne yapmıyor düşmanlık etmiyor zaten bu ders silsilesinin en başından beri anlatmaya çalıştığımız şey müşriklerden beraatin dinin aslına olan taallukudur kardeşler. Bugün bir takımlarının müşriklerden beraati dinin aslından çıkarmaya çalışmak gibi gayretleri olduğundan dolayı biz bu dersi zaten yapmaya gayret ediyoruz. Bir takımlarını göreceksiniz zaten ileride Şeyh Muhammed de buna dayanacak. Diyecekler ki falan taguttur. Adını verelim Recep Tayyip Erdoğan. Niye? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyor. Güzel. Tamam bu adam tağut. Niye? Kendine ibadet edilmiş. Tağut Allah'tan başka ibadet edilen şeydir. Ali, Veli, X, Y, Z, Deniz, Baykal, Kılıçdaroğlu. Çok önemi yok. Yaptıkları iş aynı iş. Yaptıkları iş Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek, Allah'ın şeriatıyla yönetmemek, Buna benzer binlerce küfür var. Sanki bir küfürleri, sanki Allah'ın indildiğiyle hükmetmemek de saysak beş bin tane küfür sayarız her birinde. Özet olarak bu adama tağut diyor ama bunun kullarını göstermiyor. Diyoruz ki bu adam tağut olması için buna bir kul lazım. Yani bunun sahte ilah olması için birinin buna kulluk yapması lazım. E AK Parti'ye oy atanlar, Müslümanlar niye? Niye? İşte cehalet var, şeriat gelsin diye yapıyor falan falan. E tamam onlar onun kulu değil. Peki bu adam nasıl ilah oluyor? Bunun kulları nerede? CHP'liler desen bir kaşık suda boğarlar. Solcular desen ellerine ver kıtır kıtır keserler. Öyle mi? Ya bu adam o zaman niye tağut olsun? Bunun kulu yok ki ortada. Tağutun kesinlikle kulunun olması lazım ki sahte ilah olsun. O yüzden birileri... Öyle bir din anlatıyorlar ki anlattıkları dinin içerisinde şirk, şirk de şirkten uzak dur ama yapana bir şey söyleme. Yapandan beri olma. İşte Muhammed bin Abdülvahab bu söylediği ikinci tevhide muhalefet eden, İslam dinine aslında muhalefet eden bu ikinci taifede bunlara işaret ediyor. Adam tevhid kendi şirk koşmuyor. Tevhidle amel ediyor. Ama ne yapıyor adam? Şirki inkar etmiyor şirkin ehline düşmanlık yapmıyor. Bu Şeyh Abdurrahman İbn Hasan Ali Şeyh diyor ki: Kultu ben derim ki dedemin bu sözlerinden sonra: "Ve minel ma'lumi şirke lem ya'rifet tevhidi Malumdur ki şirki inkar etmeyen bir adam tevhid'i bilmemiş, tevhidle gelmemiştir. "Vakat Arap enne tevhid." Sen bildin ki şunu, şüphesiz ki tevhid La yapsolu illa binefi şirki ancak şöyle hasıl olabilir şirki iptal etmek ve kufru bit tağut ilmazkûr fil âye. ayette zikredilen tağutu inkar etmekle sadece gerçekleşebilir. Burada duraruz Seniyye'de de Muhammed bin Abdul konuyla alakalı olduğu için güzel bir söz var Onu nakledeceğiz. diyor ki Şeyh Muhammed bin Abdul Wahab manel kufru bit tağutu tağut'a küfretmenin manası anta min kulli ma ya Allah'tan başka itikat edilen her şeyden beraat etmendir. Mincinnin, cin'in ister bu ibadet edilen cinli bir varlık olsun. Ev insi ister bu bir insan olsun. Ev şecer ev hacer ister taş ister ağaç olsun veya bunun dışında başka şeyler. Ve teşhedü aleyhi bil küfr dalal ve Bunların her birine küfürle şahitlik etmen onlara buuz etmen onların sapkın olduğuna şahitlik etmen gerekir velav kane abaka ve yani velev kardeşin de olsa velev baban da olsa fa emmen men şüphesiz ki kim derse ki ene le abudu illallah ben yalnız Allah'a ibadet ediyorum ona hiçbir şey ortak koşmuyorum. Ve le ateradu's sadate vel kubab ve ben sadece Allah'a ibadet ediyorum. Ona şirk koşmuyorum ama bu bugün kabirlerin üzerinde yapılanlar var ya, bu kubbelerin üzerinde yapılan şirkler var ya. Ben onlara bir şey demiyorum. Ya yani ben bu adamlarla işim yok. Ben bunlarla şimdi düşman etmeyin. Şimdi ne adamlarla kavga edeceğiz? Müşrik misin, Müslüman mısın, kafir misin? Yok işte bu şirk miydi, Ebedi cehennemde bırakır mıydı? Bir dünya tantana, bir dünya kavga, bir dünya ihtilaf sebebi. Ben konuşmuyorum derse diyor Fehaza kâzibun fi kavli lâ ilahe illallah. Bu adam lâ illallah sözünde yalancıdır. Ve lem yu'min billâh ve lem yekfur bi'tâğût. Allah'a iman etmemiş, tâğutu da inkar etmemiştir diyor. Durar-ı 2. cilt 121 ve 122. sayfalarda Allah şeyha rahmet etsin. Ve bugün bugün tevhid ehline yakın olarak görebileceğimiz tevhide muhalefet eden İnsanlardan büyük bir çoğunluğu bu sınıfın içerisine girmekteler. Yani tevhidi Allah'a Allah şirk koşmuyorlar, Allah'a hiçbir şeye ibadette ortak kılmıyorlar. Ama müşriklere inkar etmek, onların şirklerine düşmanlık etmek boyutuna gelince orada maalesef sınıfta kalıyorlar. dinlerinin asıllarını ne yapıyorlar kardeşler bozuyorlar. Bunlar ikinci sınıf. Üçüncü sınıf var. Şimdi 9-10 tane sınıf sayacak. Üçüncü bir sınıf daha var. Bunlar da tevhide muhalefet etmiş. Bunlar da dinin aslına muhalefet etmiş. minhum, Onlardan öyleleri vardır ki men عَدَاهُمْ Adam düşmanlık ediyor. lem يُكَفِّرْهُمْ Onları tekfir etmiyor. Gel bir de buradan ya. Bunlar da ayrı arkadaşlar. Bunlar da çok türediler son zamanda. Yani düşmanlık ederiz. Hatta adamları öldürüyorlar. Ama tekfir etmiyorlar. Ya niye öldürüyorsun kardeşim tefrik etmediğin adamı? Adam kafirdeyse, diyor savaş hukuku. Ya savaş hukuku da olsa adam Müslümansa öldüremezsin ki. Kanı helal olmaz, haramdır. Ya istisnai durumları, vakaları onlar fıkıh kitaplarında konuşulmuştu. Hani kazayla, kasıtsız hani bir beldeye savaş açıldığında bir tüccar Müslüm orda, Müslüman, Müslüman orada olsa o yanlışlıkla öldürülse falan bu gibi durumlar fıkıh kitaplarında anlatılmıştır ama Asıl olan, esas olan şey Müslüman'ın kanının haramlığıdır. Müslüman'ın kanının hürmetidir. Özellikle son dönemde bunlar çok türediler. Adamlar düşmanlık ediyorlar. Biz bunları yapmayız diyorlar. Bunlar şirktir diyorlar. Düşmanlık da ediyorlar ama adamlar tekfir etmiyorlar. Şeyh Muhammed bin Abdul diyor bunlar da bütün peygamberlerin getirdiği dine muhalefet eden insanlardır. فَهَذَا النَّوْعُ اَيْضًا لَمْ يَأْتِي بِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ لَا اِلٰهِ اللّٰهِ Bunlar da La İlahe İllallah'ın delalet ettiği şeyle, şeyle gelmeyen insanlardır. Min nefyi ki şirki iptal etmek. Ve ma teqtadihimin tekfiri men fe'alehu ba'del icma an icma ile beyan edildikten sonra bunu yapanı tekfir etmek. Burada tabi bu beyandan sonra icma ile yapanı tekfir etmek meselesi, <gülüyor> Risale'nin son kısmında açıklayacağız neyi kastettiğini. Ve huve madmunu suratil ikhlasi, bu ki... Su İhlas Suresi'nin kapsadığı şeydir. Kul ya kafirun. İhlas Suresi'nden kastı da yani kafirun Suresidir. Ve kavluhu ve kavlihi fi ayetel bikum. Gene mumtehinde var olan İbrahim Aleyhisselam'dan bahseden ayette biz sizi tekfir ediyoruz ifadesinde olduğu gibi diyor. Bu iki ayeti kelimede de Allah Azze ve Celle kafirlere tekfiri izhar etmeyi peygambere emretmiş, ondan önceki peygamberlere emretmiş. Bütün peygamberler bunu izhar etmiş kavimlerin işledikleri küfürden dolayı tekfir etmişler ve bu sebeple zaten peygamberleri öldürmeye ne yapmışlar kavimleri kalkmışlar ee, ki Allah Resulü'nün davetinin ilk başlangıcını aleyhissalatü vesselam anlatırken özellikle filmlerde de işlerler siyerlerde de çokça karşılaşırız bununla hep ne derler? Ya Ebu Talip senin yeğenin bizim babalarımıza sövüyor, sapık olduklarını söylüyor. Küfre izafe ediyor. Söyle dilini tutsun. Yani onların aslında kızdıkları şey, farklı inanması, farklı yaşaması değil. Farklı inanmak, farklı yaşamakla beraber tevhide muhalefet edenleri kötülemesi, ayıplaması, kınamasıdır. O yüzden... Amr İbni Abese hadisinde Müslüm'ün rivayet ettiği hadis-i şerifte Amr ibn Abese diyor ki ben cahiliyedeyken zannediyordum ki insanların hepsi sapıklıktadır. Sonra duydum adamın biri Mekke'de çıkmış insanların dinini kötülüyor. Peygamberin bilindiği şey, bilindiği vasıf aleyhisselatü vesselam insanların batıl dinini ayıplaması, batıl dinini kınamasıdır kardeşler. Ve man bakın burada Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh'in güzel bir sözü var. Ve man lem yukeffir Kur'anu kim Kur'an'ın tekfir ettiğini tekfir etmezse fekad khalefe ma caat bihi'r rusul resullerin getirdiğine muhalefet etmiştir. Min tevhidi ve ma tevhidin ve tevhidin gerekliliği olan şeylerin hepsine muhalefet etmiştir. Kim Kur'an'ın kafir dediğine kafir demezse. Zaten Muhammed bin Abdullah İslam bozan on unsurun üçüncü unsurunda mellem yuka firin müşrikin kim müşrikleri tekfir etmezse, bakın buraya dikkat edin tekfir etmezse ev ya da bak şimdi başka bir küfürden konuşuyor yaşuk kufiy kufrihim Küfürlerinde şüphe ediyor evsa hahe medhabum bu da başka bir küfür ya da şirklerini tasih ediyor onların mezheplerini doğruluyor. Kefara icma'an, bu da icmaya kafir olmuştur diye Muhammed bin Abdü zaten ümmetten ne yapmıştı? icma nakletmişti. Tabi her meselede olduğu gibi hikmet ve imtihan burada ortaya çıkmaktadır. Kimileri Allah ve Resul'ün tekfir ettiğini tekfir etmekten sakındılar, küfre düştüler. Kimileri de Allah ve Resul'ün tekfir etmediğini tekfir ederek onlarda ayrı bir küfrün içerisine düştüler. Birisi irca ehlinin suluk ettiği yol oldu, birinin de Havariç ehlinin suluk ettiği ayrı bir yol oldu. Allah bu konuda ehli sünnet vel cemaati hak olan yola, vasat olan yola, Allah'ın ve Resulün dediği olan, Allah'ın ve Resulünün tekfir ettiği olan yola ne yaptı? Allah ehl sünnet vel cemaati ulaştırdı. Allah bizi onlardan kılsın. Dördüncü, bu tevhide muhalefet edenler ki bugün alacağımız son kısım bu. Devam edecek dediğim gibi 9-10 tane kısım sayacak inşallah. Dördüncü tevhide muhalefet eden insanlardan kısım ve مَا لَمْ يُحِبَّتْ تَوْحِيدَ وَلَمْ يُبْغِدْهُ Adam ne tevhidi seviyor. Şimdi sevmek için gecenin gündüzünü ona vermen, onun için fedakarlık yapman, uğraşman, mücadele etmen gerekir. Adam tevhidi ne sevmiyor ne de buğz etmiyor. Hem sevmiyor hem buğz etmiyor. Ya yani tevhidle bir alıp veremediği yok. Kendi halinde. Bugün insanların bir çoğunun olduğu gibi yani. Adam ne tevhidi bilir ne ona düş... Adam kendi halinde. Bırak ona önüne yemeği konsun. İşte yatağına bir kadın girsin. Altında bir arabası olsun. Bir de emekli olsun tatile gitsin. Tamam işte artık ölümü bekler. Hayatı bundan ibaret. Adam için yani bir şeylerin varlığını yokluğunun çok fazla kıymeti değeri yok diyor ki Şeyh Abdurrahman İbn Hasan er dedesinin bu sözlerini açıklarken "Fal cevabu enne man lam yuhibb at-tauhida lam yakun muwahhidan. Kim tevhid'i sevmezse <gülüyor> muvahid olamaz. Kim tevhid'i sevmezse muvahid olamaz. Li'ennehu ad-dinu allazi radiyahu <gülüyor> Allahu Teala li'ibadihi kama qala ta'ala Allah'ın dediği gibi bu Allah'ın razı olduğu dinin ta kendisidir. Wa radaytulekumu'l-islame dînâ." Ben sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. Şimdi bakın kardeşler. İnsan bir şeyi ne kadar çok seviyorsa onu o kadar tazim eder, ona o kadar hürmet gösterir. Allah buna işaret ederek diyor ki وَمَيْ <gülüyor> يُعَذِّمْ Allah اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ kulub. Kim Allah'ın dinini şiarlarını yüceltirse bu kalplerin takvasındandır. Bu kalplerin takvasındandır. Adamlar vatancılık söz konusu olunca damarları kabarıyor. Niye? Vatanlarını çok seviyorlar. Onun için ölürüz, öldürürüz. Şeref için konuşuyorlar. Şerefimiz, namusumuz için ölürüz, öldürürüz. Niye? Biz şerefimizi o kadar çok seviyoruz. Biz kavmimizi o kadar çok seviyoruz. Biz vatanımızı o kadar çok seviyoruz ki o sevgimizin neticesi olarak hürmet ediyoruz, tazim ediyoruz. Hatta kanları dökülmeye Feda sayıyoruz. Ama mesele Allah'a şirksiz tevhid üzere ibadete gelince sevgimiz ağızda kalıyor. Ya seviyoruz tabi insanlar hani sadece Allah'a ibadet etsin. E ne yapalım işte zaman böyle ne yapacaksın? Bu kalbin Allah'a olan sevgisinde Allah'ın tevhidle ibadette birleme sevgisinde yalancılığın en açık delilidir. İnsan kalbinde ne kadar tevhidi tazim ederse o kadar da o tevhidin zıttı olan, düşmanı olan şirkede o kadar düşman olur. Düşmanlığı oranında sevgisi vardır. Hani birileri diyorlar ya çok tekfir edersen iyi Müslümansın zannediyorlar o doğru değil. Tabii ölçüsüz yapıyorsan doğru da kardeş de ama tevhidin zıttı olan şirke buz etmek, düşman olmak... O zaten imanın delaletidir, imanın göstergesidir. O yüzden Allah İbrahim'in milletini anlatırken, wabda abeynana, wabeyne kumul adawat walbukda diyor. Sizinle bizim aramızda düşmanlık ve buz başlamıştır. Neden Allah buzun önüne önce düşmanlığı takdim etti? Düşmanlığı bir düşünün şimdi. Düşmanlık nerede olur? Ya dilde ya elde. Zahirde buz nerede olur kalpte. Oysa ki imanın aslı kalptir. Buzu sayıp sonra düşmanlığı sayması gerekmez miydi? İnsan her zaman diliyle sövemez öyle mi? Firavun ailesinde imanını gizleyen mümin gibi birçok kafirler arasında güçsüz olan Rabbani salih insanlar gibi değil mi? İnsan her zaman kafire karşı cihat edemez gücü yoktur. Ona düşmandır buz ediyordur ama gücü yoktur. Neden Allah buz'un önüne düşmanlığı takdim etti? Allah Hamit İbn Atika rahmet etsin diyor ki: "Bir adamın buz ettiğini ölçemezsin. Kalp ölçer yok ki bir tane kalbe koyalım. Ha, bunun buzu 85 derece çıktı." Öyle bir şey yok yani. Kim azalarında şirk'e ne kadar düşmanlık ediyorsa o o kadar şirk'e buz ediyordur demektir. O yüzden Allah azze ve celle şirke karşı düşmanlığı buzun önüne takdim etmiştir. Önüne geçirmiştir yani. Kim düşmanlık ediyorsa biz biliriz ki bu adam buz ediyor. Kimin de ağzalarında düşmanlık yoksa biliriz ki o adamın kalbinde şirke ve küfre karşı buz yoktur. Allah böyle akıbetlerden muhafaza etsin. Feleb radiye bima radiye bihi Allahu ve amil bihi la Eğer Allah'ın razı olduğundan razı olsaydı Allah'ın razı olduğuyla amel etseydi onu severdi. Niye? Eşyanın tabiatı gereği sevdiğinin sevdiğini sevmek gerekir. Yani affedersin bir kadın nikahlıyorsun. Ağzından girip burnuna çıkıyorsun. Kalbini kazanacaksın diye. Sevmediğin halde bir meyve söylüyor. Ben çok seviyorum ama ben de seviyorum diyorsun. Niye? Onu razı etmek için. Hatta bazen gönüllü söylüyorsun. Sen normalde sevmemen gerekirken ya sevdiğin biri olduğu için ben de seviyorum diyorsun. Niye? Bunu seviyorum. Allah Azze ve Celle subhanehu ve Taala'yı seven biri Allah'ın razı olduğundan razı olur. Allah'ın razı olduğuyla amel eder. Eğer diyor razı olsaydı, eğer sevseydi Allah'ın razı olduğuyla amel ederdi. min مِنَ li لِعَدَمِ حُسُولُ الْاِسْلَامِ بِدُونِهَا Bundan da bunsuz da İslam hasıl olmaz. Yani bugün böyle sanki tek mesele oy kullanmakmış gibi getirip önümüze koyuyorlar ıstıp ıstıp Kur'an'ın neresinde yazıyor oy kullanmak şirkti. İşte bu kapalı kalmış çoğu bilmiyor. Ya bu adamların tevhid gibi bir derdi yok. Tevhid nedir bilmiyorlar zaten. Alın elinize bir tane kamera çıkın İstanbul'un en kalabalık yerine tevhid nedir diye sorun. Yüz kişiden doksan dokuzu cevap veremez. Adamlar dört kitabın adını sayamıyorlar. Sokak konuşuyor diye YouTube'da videolar var. Adam dört halifenin adını sayamıyor. Dört kitabın adını sayamıyor. Kaldı tevhidi anlatsın sana. İşte Müslüman Türk halkı. Tekfir ettim mi de harici diyorlar. Ya adam kitapların adını bilmiyor ya. Fadlan yani tevhidi bilsin bu adam. Kaldı tevhidi öğrensin. İnsan. Tevhidi sevdiği miktarda Allah'a iman etmiştir. Bu insanların böyle bir derdi yok. Bundan hiçbir şirki olmasa, kabre kurban kesmeseler, kabre dua etmeseler, gidip tağutlara muhakeme olmasalar, tağutlara hüküm koyma hakkını beş yılda bir seçimlerde vermeseler de bunlar tevhidi sevmemekle, tevhide razı olmamakla, tevhid için mücadele etmemekle zaten müstakil olarak bir küfrün içerisindelerdir. İnsan hayatını sevdiği için harcamak zorunda. İnsan her şeyini sevdiği için feda etmek zorunda. Her zaman okuyorum İbnül Kaym'in şiirini gene okuyacağım. Güzel söz güzelse baş tacıdır. ''Keyfe tedda'il hubbe ya eheşşşeytan ve Wa anta tuhibu el habib'' Ey şeytanın kardeşi nasıl sevgi iddia ediyorsun? Bununla beraber de sevdiğinin düşmanlarına sevgi besliyorsun. İnsan hem Allah'ı seviyorum diyecek hem de Allah'ın düşmanlarına Allah'ın bu ettiklerine sevgi besleyecek. Allah katında şirk öyle necis pis bir şey ki Hristiyanlar Meryem'le İsa Allah'ın hanımıyla oğludur dediği zaman haşa Allah diyor ki Meryem suresinde neredeyse gök yarılıp çatlayacaktı. Şirk bu kadar pis bir şey. Yani bugün ki insanların hepsi demiyor Meryem Allah'ın hanımıdır, İsa Allah'ın oğludur. E diyorlar ki bunlar da hükümde Allah'ın ortağıdır. Bu da duada Allah'ın ortağıdır. Ağzıyla söylemesine gerek yok ki. Hristiyanlar zaten ağzıyla söylemediler ki önce. Demediler ki yani İsa Allah'ın Allah oğludur. Önce başladılar dediler İsa ilahtır niye babası yok. Bakiri bir kadından oldu. E şimdi çocuk ilahsa ananın da ilah olması lazım. Öyle mi? Birbirine zincirleme bir şekilde en son vardıkları yer burası oldu. Bugün bunların söyledikleri sözle o gün onların söylediği söz arasında bir fark yok. Allah katında şirk bu kadar büyük bir şey. Gök neredeyse çatlayacak. Yeryüzü fesatla şirkle dolmuş bir günde. Nasıl Müslüman şirke bu etmez? Nasıl ona düşman olmaz? İnsanlar ve cinler. Yer ve gök ehli ve sizler şahit olun ki ben hem şirkin düşmanıyım hem de müşriklerin. Allah bu kelime üzere öldürsün. Allah bu kelime üzere yaşatsın. Allah bu kelime üzere canımızı alsın. Allah'a olan sevgi ancak şirke ve müşrikleri olan düşmanlık ve buğuzla beraber tahakkuk edebilir, hasıl olabilir güzel kardeşlerim. Ve Şeyh Abdurrahman İbn Hasan Ali Şeyh burada Şeyhül İslam'dan yani İbn Teymiyye'den bir söz naklederek Meseleyi kapatıyor. Diyor ki el-ihlasu. İhlas şudur diyor. ve الله وإرادته وجهه. Allah'ı sevmek onun yüzünü irade etmektir. Allah'ı sevmek onun yüzünü irade etmektir. Ya bir tane sevdiğin güzel kadına bakmak için kendini parçalar, günler, aylar, haftalar bekleyen hatta yıllar bekleyenler var. Bir ömür boyu beklerim diyenler var. Allah'ı görmek için, Allah'a bakmanın lezzetini tatmak için, Allah Azze ve Celle'nin sevgisini kazanmak için sabreden bir ömür beklemeye razı olanlar. Onlar işte sevgi iddiasında gerçek olan, sadık olan insanlardır. Femen اَحَبَّ اللّٰهَ اَحَبَّ dinehu. Allah'ı sevdiysen dinini seversin. Allah sana demiş ki hırsızın elini keseceksin, sevmiyorsan kafirliğinden sevmiyorsun. Allah demiş ki zina yapan evliliği taşlayacaksın. Sevmiyorsan kafirliğinden sevmiyorsun. Din neyi emrettiyse ve sen neyi kerih görüyorsan velev amel dahi etsen o kerih görmen sebebiyle küfre düşmüşsündür. İslam bozan 10 unsurdan bir tanesi de insanın amel etse dahi peygamberin getirdiği hükmü kerih görmesidir. Allah Muhammed suresinin giriş kısmında onlar Allah'ın indirdiğini kerih gördüklerinden dolayı Allah onların amellerini boşa götürmüştür diyor. Yani Allah senin için seçtiğinde senin kerih görme hakkın yok. Emrettiğinde Allah bitti. Aklın almasa, aklına sığdıramasan bile Allah'ın sevdiğini seveceksin Allah'ı seviyorsan. Eğer Allah'ı sevse diyor kişi ihlası varsa dinini sever. Ve kim böyle değilse o da sevmemiştir ve muhabbet yetertabu عليها ma taqtadihu kelimetu'l ihlas min şurutu't tevhid şüphesiz ki sevgi ihlas kelimesinin gerektirdiği la ilahe illallah'ın tevhidin şartlarından bir şarttır olmazsa olmazıdır diyor Allah Allah'ı seven Allah'ın kendilerini sevdiği o güzel kullardan kılsın va akhri davana enel hamdulillahi rabbil alamin subhanekallahumma ve bihamdik Esta fırka ve tuğlu ile.